Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri hazırlayan sunan Uygar Özesmi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programınız. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün günaydın Cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyaları bitiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Turizm Bakanlığı'nın Kadriye ve Belek'te günbirlik ziyarete açık olan alanları otel yapmak için küçülttüğü haberlerinin yayılması üzerine bölge halkından Remzi Östaş bir kampanya başlattı. change.org taksim Berek sahili adresindeki kampanya Seriklilerin sahillerini kaybetmek istemediklerini söylüyor. Kampanyada kullanılan görsel Berek ormanlarının 1984 ve 2018 arasında geçirdiği değişimi ormanların azalıp yapılaşmanın artışını ortaya koyuyor. Kampanya metninde bizlerin tek talebi otel müşterisi olmadan denize girebilme hakkımızın elimizden alınmaması. Eğer bu sahiller elimizden alınırsa Ne yerli halk, ne günübirlik gelenler, ne de aynı bölgede denizden içerideki otellerde kalan misafirler denizden faydalanamayacak. Eğer planlandığı söylenen çalışma gerçekleşirse otellere 21 kilometre sahil vatandaşa 540 metre denize girme alanı kalacak. Bunu kabul etmiyoruz. Bu konuda yasal yollar belediye tarafından izleniyor. Benim çabamsa bu süreçte ne kadar kararlı olduğumuzu Turizm Bakanlığı'na göstermek denilmiş kampanyada. Bölge halkının sesini kötü ve Turizm Bakanlığı'nın duyurmasına siz yardımcı olmak isterseniz change.org.taksim.belek sahili adresinde kampanyayı bulabilirsiniz. Adalar Demokrasi Meclisi, Adalardaki atların ölüme terk edilmemesi için bir kampanya yürütüyor. Change.org Taksim, Atlar Ölmesin adresinde yer alan kampanya. Bundan 2 ay önce henüz Adalarda faytonlar yasaklanmamışken, Ruham hastalığı nedeniyle atlar karantina altına alındığında başlamıştı. Bugüne dek 30 binin üzerinde kişinin imza verdiği kampanya, sağlıklı olan atların ölüme terk edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Ve bunun için bir dizi öneri sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Adalar Demokrasi Meclisi'nin yayınladığı bir güncelleme atların durumunun giderek kötüye gittiğini ortaya koyuyor. Yayınlanan metinde en az 48 atın hareketsizlikten öldüğü ve at veterinerinin olmadığı atların ne olacağının hala belirsiz olduğu ifade ediliyor. 48 atın ruhamdan değil valilik tarafından ilan edilen karantina döneminde hayvanların kötü şartlarda tutulmaya zorlanmasından öldüğü ifade edilmiş metinde atların koşabileceği bir alan açılması ve at uzmanı veterinerler tarafından denetim yapılması talep ediliyor. Adalardaki atlar adalarda kalsın, iyi bakılsın, insanlarla birlikte yaşasın diyen kampanyaya destek vermek isterseniz Change.org Taksim Atlar Ölmesin sayfasını ziyaret edebilirsiniz bir içecek firmasının plastik şişe kullanımını bırakmasını talep eden Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan bir kampanya Fransızca ve İspanyolca ile birlikte Türkçe'ye çevirdi. Şirketin sürdürülebilirlik sorumlusu Bea Perez 2020 Davos zirvesinde şirketin tek kullanımlık plastik üretmeyi bırakmayacağını çünkü tüketicilerin hala plastik şişe istediğini iddia etmişti. Kampanyayı başlatan Ashley Bock bu kampanya aslında İnsanların artık plastik şişe istemediğini ortaya koymaya çalışıyor. Kampanya metninde verilen bilgilere göre dünyada plastik kirliliğine en fazla katkıda bulunan firmalardan biri bu şirket. Yılda yaklaşık 3 milyon ton plastik ambalaj üretiyor. 3 milyon ton. Bu dakikada, dakikada 200 bin plastik şişe demek. Kampanya başlatan Ashley Block dünyanın... Fazla kar eden şirketlerinden biri olan bu şirketin ürünlerini hem tüketici memnun edecek hem de sürdürülebilir olacak şekilde şişirmenin yolunu bulabileceğine inanıyor. Change.org Taksim Ben Burdur Gölüyüm adresindeki kampanya Burdur Gölü'nün kurumasına dikkat çekmiş ve yetkilileri bu konuda tedbir almaya çağırıyor. Kampanyayı başlatan Ben Burdur Gölüyüm hareketini başlatanlarsa Burdur Gölü'nün yaşatılması ve tekrar eski haline getirilmesi için 2014 yılında su orucu ve göle yaz kampanyaları düzenleyerek büyük bir başarı elde etmişti. Şu anda da plan dahilinde yapılan çalışmaların yetersizliği, gölün kaderine terk edilmesi nedeniyle daha önceki tecrübelerinden yola çıkmışlar ve Ben Burdur Gölüyüm unutulan Burdur Gölü'ne tekrar dikkat çekip Halk arasında bilinç oluşturarak gölün kurtarılmasına ilişkin kamuoyu oluşturmayı ve ilgili kamu kurumlarını harekete geçmesini amaçlıyor. Siz de Burdur gölünün kurulmasından endişeliyseniz ve bu kampanyanın taleplerine katılıyorsanız, change.org/taksimbenburdurgölüyüm adresi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Arz ederseniz imzanızı bırakabilirsiniz. Kuzey ormanları savunması bir kampanya yürütüyor. Muhafaza ormanı ilan edilmesini istiyor. Kuzey Ormanları'nın ve mutlak koruma altına alınmasını talep etmiş. İmzalar da 130 bini geçmiş durumda. Kampanya Change.org Taksim Kuzey Ormanları adresinde kampanya Belgrad Muhafaza Ormanı'nın statüsünün korunmasını, sınırlarının genişletilmesini, Kuzey Ormanları adı ile tanımlanmasını ve Kuzey Ormanları'nda yetkili bir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde kalan ormanlık alanların da bu sınır içinde yer almasını talep ediyor. Bu ormanların ancak bu şekilde yapılaşmaya karşı korunabileceğini ifade eden kampanyaya siz de imza atmak isterseniz Change.org Taksim Kuzey Ormanları 130.000'i geçmiş imzalar. Evet ben Uyga Rezesi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere kıyıların işgal edilmediği, ormanların yapılaşmaya açılmadığı, göllerin insan eliyle kurutulmadığı, ve dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulan Uygar özeti. Sadece bugünkü değil.